Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Suretül Hadid. 57. surede Hadid demir anlamına geliyor. Bunu 25. ayetteki Hadid su ayetiyle ilgili olduğu için 25. ayete gelince bunu biraz daha geniş ifade etmeye çalışacağım. Mekkiyetin ev medeniyeti Mekke'de veya Medine'de nazil olmuş olup 20 Dokuz ayet kerimeden ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbeha lillahi ma fis semavati vel ard. Yani bu ayetler daha öncekimde de ifade ettiğimiz gibi, hatta 28. surede ne demiştik? İki tane sebbeha geçmişti, iki tane de yusebbihu geçmişti. Birçok ayette, İsra suresinde de mesela, وَاِنْ مِنْ şeyin illa يُسَبِّهُ بِهَمْدِهِ Yani hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Yani senin nasıl ki konuştuğun bir Türkçe, bir Kürtçe, bir Arapça dili var ise her bir varlığında kendisine ait bir dili vardır. Bülbül'ün dinlediği zaman hoş dersin. Evet doğru hoş ama onun da kendi bireyleri arasında bir anlaşma stilidir. Anlaşma dilidir, anlaşması. Taşın da tık tıkıyla... Bitkinin de aynı şekilde, hayvanın da aynı şekilde bütün varlıkların kendi dilleriyle Allah'ı tesbih edişi vardır. Bu tesbihten kasıt nedir? Birinci derecede Allah'a övme değil de eksik ve kusurlardan yani olumsuz durumlardan münezzeh kılma, Noksan. beri kılma. E, Allah ne kadar akla gelebilecek olumsuzluk, eksiklik, noksanlık gibi şeyler varsa hepsinden uzak ve beridir. Kudustur, Mukaddesdir. Fellahı mezidetün. Daha önce de geçtiği gibi, Lillahi'deki bu lam ziyadedir. Yani sebha <gülüyor> Allah'e, Allah tesbiyeder. eder. Mafis semavati ve vel ard. Ve cih ma daha önce de geçtiği gibi du ne men? Tahriberil ekseri. Niye ma geldi de men gelmedi? O zaman da ifade ettiğimiz gibi, ma daha kapsamlıdır. Akıllı ve akılsız hepsini içerisine alırken men ifadesi daha ziyade akıllıları almış olur. Onun için belanatta bir kuraldır. El hükmü lil ekser. Yani ben lil ekseri. Böylece o ma çoğunluğu içerisine aldığı içindir ki men değil de ma ifadesiyle gelmiş olmaktadır. Behüvel aziz fi mülki. Mülkünde güç ve kudretinde izzet sahibidir. El hakimu fi ihi Yaptığı işlerde de hikmet sahibidir. Burada ne vardır? Bir hasır vardır. Sadece ve sadece onu. Onundur, ona aittir. Ney? Mülkü semavati vel ard. Yerlerin ve göklerin mülkü, meliki, gücü, kuvveti, sahipliği sadece Allah'a aittir. Madem ona ait, ma'likel mülk, ya tasarrafu fi mülkii keyfe yaşa. Mülkün sahibi olan Allah, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Ne gibi? Yuhye'yi, bir inşa. Mesela onları yokluktan meydana getirebilir. Ve gömül ve var ettikten sonra he, Ba'dehu var ettikten sonra onları tekrar ne yapar? Öldürür. Yani diriltir de öldürür de çünkü mülk sahibi odur. Yani sen bir telefonuna herhangi sana kendine ait olan bir şeyde istediğin muameleyi yapmıyor musun? He, bu uygundur diyorsun. Telefonuna bu programı yükle diyorsun, yüklüyorsun. Şunu sileyim diyorsun, siliyorsun. Ha, sen nasıl ki kendine ait para verip ki kendi kendini yapmamışsın ama para vermişsin. Buna rağmen istediğin tasarrufu telefonunda yaparken onu yoktan yaratmış olduğu bir varlığı Allah niye istediği gibi, dilediği gibi tasarruf etmesin değil mi? İstediği gibi evirir, çevirir, tasarruf eder. Ve hüvalâ küllü şeyin kadir, o Allah ki her şeye gücü yeter. Hüvel evvelü, o Allah evveldir. Kable külle şeyin bilâ bidayetin yani başlangıcı olmayan evveldir. He. Çünkü bir şeyin başlangıcı varsa nihayeti vardır. Nihayeti varsa başlangıcı da vardır. Allah ezeli ebedi olup evvel ve ahir olup başlangıcı ve sonu olmayan, başlangıcı olup kendisinden önce bir evvel olmayan, sonu olup kendisinden sonra bir son olmayandır. Evvelin de evveli, ilkin de ilki, ahirin sonunda sonudur Allah. Vel akhiru bariku lishay'in şey nihayetin nihayeti sonucu olmaksızın yine her şeyden sonra da sonra olandır evvel ve ahirdir. Ve zahiru bir edileti aleyhi ve hazretleri de eserleri birkaç yerinde ifade eder. Allah o kadar zahirdir ki şiddet-i zuhurundan gizlenmiştir der. Yani güneş Ağustos'un ortasında dünya'ya yakın bir vaziyette o derece doğu parlaklığı olur ki güneşe bakamazsın, o parlaklığından buna göremezsin. Allah'ın aslında görünmezliği sonsuz derece görünürlülüğünden kaynaklanmaktadır. O kadar açık ve net ki o kadar açık, net ve parlak olduğundan, göründüğünden dolayı adeta görünmezdir. Onun içindir ki bütün her şey ona delalet eden, o derece açık ve zahirdir. Vel batinu ala idrakir havasi, her şeyin içinde de, her şeyin iç yüzünü de bilir, her şeyin batınındadır. Yani bütün duyguların anlam anlaması konusunda, yani zahiri duygularımızla anladığımız gibi, batini duygularımızla da, iç duygularımızla da onun varlığını ne yaparız? Anlarız ve biliriz. fakat اَخْرَجَ mislim an اَبِي هُرَيْا رَضَيَ اللّٰهُ Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre'den bize dedi ki, Kâne Resûlullah idi. Ne Ya يَأُمُونَ اِذَا اَخَزْنَا ana, Biz yataklarımıza girdiğimiz zaman, اَنَّكُولَ Şöyle dememizi Rasulullah bize emrederdi. Ney? Allahümme, ey Allahım. Hangi Allah? Rabbe Sema var. Ha, göklerin Rabbi. Gökleri terbiye eden Allahım. Ve Rabbel Arb, ve yerlerin Rabbi. Ve Rabbü'l-Arş'il Azim, Arş'ı Azimin Rabbi olan Allah. Allahumme Allahum. Entel evvel. Sensin evvel. Evvel olan sensin. ilk olan sensin. Sensin evvel. Feleysa şey un, Senden önce hiçbir şey yoktur. Ve ente'l-ahiru fela şey un Ve senden evvel hiçbir şey olmadığı gibi senden sonra da hiçbir şey olmayan, sonun da sonu, ilkinde ilkesin. Ve zahir fela felafekke şey Sen her şeyin üzerinde zahirsin öyle ki senin üzerinde hiçbir şey yoktur. Senin fevkinde hiçbir şey olmayan her şeyin fevkinde olansın, her şeyin üzerinde olansın. Ve ente bahtül fela felaise du ne şeyin senin dışında hiçbir şey olmayan batınsın. Her şeyin iç yüzünü bilirsin, bütün duygularla insanlar iç duygularıyla, havaslarıyla. Değil mi kalpleriyle hisleriyle vicdanlarıyla ruhlarıyla seni bilir ve anlarlar. Senin dışında batın olan bir şey yoktur. Akdi amine değil. Bize ne yap dini hükmet ve ayni el fakri ve fakirlikten de bizi raniy kıl zengin kıl Allah'ım. Yani dini yaşamada o gücü kuvveti bize verdiğin gibi fakirlikten de bizi zenginliğe. Kıl, zengin, kıl. Ve bir külşeyn alim. O Allah nedir? Her şeyi bilendir. Hüvellezi haleke s vel ard. O Allah ki yarattı. Hüvellezi kara s-samavati vel ard. O Allah ki yedi kat göğü ve yeri yarattı. Ne zamanda fi siddete eyyamin? Altı günde. Altı gün, altı devre, altı aşama... Altı süreç içerisinde, yani hani kademe kademe, merdivenlerin altı basamağını düşün. Tedirik, basamağını, tedirik. tedirici olarak aşama aşama, devre devre, süre süre Cenab-ı gökleri ve yerleri yarattı. Min eyyâmi dünya. Bu neye göre? Dünyadaki günlere göre. Çünkü Allah yarattığında, Allah'tan önce de zaman yoktu. Ondan önce de zaman yoktu. Onun için Cenab-ı için zaman olayı söz konusu değildi. Çünkü zaman da kendi içerisinde sanal. Kendisi için de sanar olduğu için zaman söz konusu değil. Zaman onun boyutları altında olanlar için söz konusudur. Evveluha el-ahad ve ahiruha Min eyyami dünya Evveluha el-ahad ve ahiruha el-cuma İlk günü nedir? Heh. İlk günü birinci gündür. O neye geliyor? Pazar Pazara mı? güne geliyor. Eh, ahire de ne günüdür? Sonra da cuma günü olmuş oluyor. <gülüyor> Sonra Allah arşa istiva etti. Arşı burada ifade edeyim. Demin orada geçti de yeri ayet burada olduğu için arş şudur. Benzetme de hata olmasın. Hani cumhurbaşkanlığı makamı nasıl ki idare mekanizması ise, yönetim mekanizması ise arş da bütün kainatın idare mekanizması ana kumanda merkezi, ana yönetim merkezi. Yani en üst kademe kainattaki varlıkların cennetinde, cehenneminde, dünyanın da, uzayında, fezanında vesaire. Bütün her şeyin üzerinde kumanda merkezi, idare merkezi, yönetim merkezi en üst kademe olmuş oluyor. Bunlar işte demin onun için, yani Cumhurbaşkanlığı makamı. Ha, bütün emirler ne yapıyor? En son oraya varıyor. Bütün emirler nereden geliyor? O üst makamdan gelmiş oluyor. Ondan dolayı arş her şeyin üzerinde, celabat arşa yükseldi. Burada tabii bazı mesela mütezillerin sapık meselelerin ortaya çıkmasına sebep olan bir ayette budur. Yani buradaki istiva kuruldu, arşa kuruldu. Nasıl kuruldu harşa? Sanki maddi olarak da geldi koltuğuna oturdu. Koltuğuna oturdu. Birçok batın mezhebinin çıktığı ayet-i kerime yanlış olarak anlaşıldığı ayet bu. Buradaki becazdır. Yani Allah arşa oturdu, istiva etti, yükseldi manası. Haşa gelip de bizzat koltuğa oturup ondan sonra emir verme diyor gibi değil. Istiva, yani, i̇stiva en yelikubihi. Buradaki istiva nedir? Kendi zatına ve şanına yakışır Burası bir olsun. idare, yönetim, emir makamı. Allah ya'lemu ma yelecü fil Yere gireni de bilir, yerin içerisine gireni de bilir. Ne gibi kelimat ari emvati, gökyüzünden yağan yağmurlardan yerin dibine gireni de ve insanların ölüp de gömüldükleri veya diğer varlıkların ölüp de gömüldüklerini de bilir. Daha ma yelecü binha ve o yerden çıkanı da bilir. Ne gibi kendebati vel adine. Bitkiler ve madenler gibi oradan çıkanı da Allah ne yapar bilir. Daha neyi bilir? وَمَا يَنْزِلِ مِنَ Gökten ineni de. Hatta ne hadiste ne diyor? Her bir yağmur, kar dolu tanesiyle bir melek yeryüzüne iner. Ve kıyamete kadar ikinci bir sırayı bekler, ikinci sıra gelmez. Yani her bir damlanın nereye ineceği? Kur'an'da Cenab-ı Hak ne diyor? Bir yaprak bile bir kader ile düşer. Yani her şey hesap içerisindedir. Onun için gene böylece o mağyen zülmine sema gökten inene debilir ne gibi ker rahmeti var azabı ister rahmet bulutları olsun ister sel fırtına yangın gibi dehşeti ifade eden azap ifadeleri olsun onu da bilir ve mayarucü fiha ve oraya çıkanları da bilir başka bir ayette var ile yes adur kelimut tayyib ve ameli salih yerfa kelimeyi ve güzel kelimeler göğe doğru yüksel yükselir Kelime-i güzel şeyler, amel salihler gökyüzüne doğru yükselir. Ve böylece ona olan yükselen şeyleri de Cenab-ı Hak bilir. Kel amal Salih saliha ve seyyiye, iyi ameller ve kötü ameller. Onları da Cenab-ı Hakk'a takdim edilir, gökyüzüne yükselir. Ama salih ameller latif zarif olduğu içindir ki kolay çıkar. Seyyiye ise kötü ameller ise sıkleti olduğundan, ağırlığı olduğundan dolayı rahmet manasında gökyüzüne yükselemezler. Ve bir Allah sizinle beraberdir. Ne olarak ilmiyle. Yani nerede olursanız olun sizden haberdardır. Ey mahkumunun, her nerede olursanız o sizinle ilmiyle beraberdir. Bir ney ne bir basir böylece yani basirun bir mâtâmerûne ve sizin yaptıklarınızı Allah görür. Özellikle bir mâtâmerûne ne yapıyor iseniz nedir basirun onu Allah görücüdür. Lemu'l-cü semavati vel art. yine takdim taksis hasır. E, yerlerin ve göklerin mülkü onundur. O inallahi ve onadır turca ulmur. İşlerin dönüşü, işlerin varışı elbette ki onadır. Yani el-mevcudat cemiyaha. bütün varlıklar, bütün işler ne olur ona sunulur. Yine teşbih tahta olmasın. Yani memurun işi yapıp da akşam amirine sunması veya Devletin bütün kademelerin Cumhurbaşkanına dosyaya getirip de imzasına sunması gibi ne olur bütün işler döner neticede Cenab-ı Hak'ın takdirine haber caizse ise onayına. Yünlücül Leylifin Nahar eylece yünlücül Allah geceyi utluluğu koyar, Fin gündüze geceyi gündüze dahil eder, koyar. Feyziyudu veya kısır Leylu ne yapar arttırır da. Veya geceyi de mesela ne yapar? Kısaltır. Değil mi? Günlerin, gecelerin artması, uzaması, kısalması gibi. Yani aynı zamanda tersi de var. Ve yorucun nahare filleyli. Gündüzü de geceye ithal eder, dahil eder. Onu da ne yapar? Fe yaz yedü ve yankısı en nahar. Bu sefer de gece artar, gündüz ne yapmış olur? Eksilmiş, kısalmış olur. Değil mi? Ramazanın mesela... Her sene 10 gün beriye gelmiş olmasındaki bir hikmet de o. Ne yapıyoruz? Uzun günlerde de, uzun gecelerde de, kısa günlerde de, uzun gecelerde de farklı zamanlarda da böylece senenin tüm zamanlarında da oruç tutulmuş oluyor. Ve o Alimun zati sudur. Allah sadır sahiplerinin içerisindeki gönüllerde olanları ne yapar? Bilir. Elbette ki bilir. Yani bir ma fiha minel israr bil mu'takidat yani oradaki gizli olan şeyleri, itikatları, inançları, niyetleri, samimiyetleri, nifakları hepsini de o inançları Allah ne yapar bilir. He. Aminu. İman ediniz. Ama zaten Allah kime hitap ediyordu? Müminlere hitap ediyordu. Niye iman ediniz diyor? Yen yani göl esine aminu, aminu billah diye değil mi? Buradaki aslında aminu ifadesinde geçmesindeki esas amal Namazlı da öyledir. Evet. Namazlı da bakiyumuz <gülüyor> salat derken yani du mu alel iman. Buradaki ya esas olan sürekliliktir. <gülüyor> devamdır. Yani tamam iman ettim iş bitti tamam. Ha tamam. Başlanacak. De Öyle devam ediyor değil mi hocam? Ha. Ya, ya, Aynen. Da yani oluyor. burada nedir? İmanda süreklilik esastır. Yani bir kere iman ettim artık tamam. o bitti. Okula bir kere kaydoldum tamam artık. Çalışmama gerek yok. Niye çünkü kaydoldum. Değil yani. He, orada ne yapacaksın? Onu sürekli hale getireceksin. Kaydolduysan o zaman o kaydının gereğini yapacaksın. öğrencininin gereğini yapacaksın. Amiru <gülüyor> billahi ve rasulihi. Allah'a ve onun resulüne imanda sürekliliği esas alınız, sürdürünüz. Daha ve enfikû fisebilillah. Allah yolunda infak ediniz. Neyden? Mimma cealekum. <gülüyor> Mimma o şeyden ki ca'alekum sizi kılmış. Ney? Mustahlefine fihi. O konuda sizi yetkili kılmış. Sizi yetkili kılmış oldu. He, o malın sahibi ne? He, mal benim. Sıkla o malı ben, bana yetkili kılmış. Yetkili kılmış olduğu konuda, malda, herhangi bir şeyde ne yapınız? Ondan Allah yolunda infak ediniz. Mimmalim men tekaddemekum. Yani Cenab-ı Hakk'ın size vermiş olduğu maldan. Ve seyahlifikum fihi men bâdekum. ve o konuda kime onay vermişse yetki vermişse sizden sonraki o konudaki yetkili olan kimse o Cenab-ı Hak'ın kendisine vermiş olduğu o maldan ne yapsın infak etsin. Nuzulü fi razvetil usreti. Bu usre gazvesinde yani zorluk gazvesinde bu ayet-i kerime inmiş oluyor ki burada Cenab-ı Hak vermiş olduğu o Gazvede ki o us, us, zaten kendisi ifade ediyor. Ve ya gazvetü tebük. Yani hakikaten zorlu. Orada mesela epey şehitte verildi. O tebük gazvesinde bu ayet-i kerime inmiş oluyor. فَلَّز۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Sizden iman etmiş olanlar. وَاَنْفَقُوا Ve aynı zamanda infak etmiş olanlar. Ne gibi? işaretin yine Osman radıyallahu anh. Hazreti Osman'a işaret ne yapıyordu? Ne yapıyordu? 700 deveyi değil mi, üzerindeki yükleriyle beraber Allah yolunda tasadduk ediyordu. İşte onlar var ya lehum ecrun kebîr. Onlar için büyük bir ecir, büyük bir mükafat elbette ki vardır. Velâ mekum senûnu ya lâ tutminûne. İman etmiyorsunuz. Kitabül-ilif fakir. Kâfirlere hitaben cenabı var. <Gülüyor> e yani la mani'a min el iman. İman etmenize bir engel mi var? Ni iman etmiyorsunuz? Billahi var Rasul. Allah ve onun Resulü. Yani iman etmemenizdeki sebep ne? Oysa o Allah'ın Resulü ne yapıyor? Yetukum siz çağırıyor, davet ediyor. Neye? Ve tukunu iman etmeye, kime? Bir rabbikum. Rabbinize iman etmeye sizi çağırıyor. Vakat akazakum mi ahazami satkum. Ma kat Allah bu ayet birkaç yerde de geçiyor. Bu Yahudiler içinde kullanılıyor bu ifade. Allah sizden ne aldı? Söz aldı. Biz Allah'la bir sözleşme yaptık mı? Yaptık. Nerede? Ruhlar aleminde. Cenab-ı Hak'la bir sözleşme yaptı. yaptı. Kalu benada. Yani he, oysa Cenab-ı Hak sizden bir sözleşme yapmış iken, noter huzurunda sözleşmenin altını imzalamış iken, ve size ne oluyor ki Allah'a ve Resulüne? Ki onlar sizi ne yapıyor? Allah'a davet ediyor o Resul. Resul. Buna rağmen niye iman etmiyorsunuz? Mi takakum aleyh. O konuda sizle bir sözleşme yaptım. Akazallahu fi âlemiz zerre heyne eşhedehum ala enfusiyum. Değil mi? Ruhlar aleminde onlar daha bir alemi zerratta, ruhlar aleminde, Allah nefislerini onlara şahit kıldı. Ne dedi? Elestü Rabbikum Bensin Rabbiniz değil miyim dediğinde bütün ruhlar ne dediler o sözleşmeyi kabul ederek, imza atarak kalu bela. Evet ya Rabbi. Daha önce de geçti. Olumsuz sorula hani ne neam, ecel, bela. Üçü de evet. Ama elestü olumsuz sorulduğu için eğer neam ya ecel denilmiş olsaydı, cevap verilmiş olsaydı evet ya Rabbi sen bizim Rabbimiz değilsin manası çıkmış olurdu. Olumsuz olduğu içindir ki olumsuza bela ifadesiyle cevap vermiş oluyoruz. He, eğer tabi iminim, e, minlerden iseniz e, yani müridîn el, el iman ebi eğer Allah'a imanı diliyor iseniz irade ediyorsanız o halde ne yapınız? Fethadiru aleyh. Hadi ne duruyorsunuz? Hemen iman ediniz imana koşunuz. Hüvenlezi o Allah ki Yunezzilu ala abdihi kuluna indirdi indirir indirmektedir. Neyi? Ayaten ve cinatın. Apaçık ayetleri. Ayatul Kur'an yani Kur'an'ın apaçık ve net olan ayetlerini kulu Muhammed'e indirdi. Niye bunu indirdi? cehalet karanlıklarından sizi kurtarmak için, büyükçe <gülme> kumine zulmatil küfürü, küfrün zulümatından ve karanlıklarından cihalet asrından sizi çıkartıp nereye ile nuri saadet asrına ve nur'a yani el imana çıkartmak için. Ve innallahu muakkakı bikum Allah sizi fi ikrajı kumine <gülme> küfri iman iler el iman ve böylece sizi küfürden imana çıkartmış olması bu nedir? Allah'ın size olan Rauf ve Rahim isminin bir gereğidir. Şefkat tecellisi. ve merhametinin nasıl? Rauf ve Rahim'in tecellisidir. Tecellisidir, görüntüsüdür, yansımasıdır. Böylece bu Cenab-ı Hak yani dalalette de kalabilirdiniz. Diğer en basit ifadeyle bir anlık düşünün. Efendimiz gelmedi o cehalet asrında. Gelmedi. Ne oldu? Aynı cehalet devam ederdi. Aynı kızları diri diri gömme devam ederdi. Hiç gelmediğini düşün. 14 asır ne olurdu? Tamamen karanlıklar içerisinde, küfrün ve zulmün karanlıklar içerisinde kalmış olurdu. Ve ma'lekum. Yine size ne oluyor ki? Ba'da imanikum. İmandan sonra. Ella. Buradaki. Ella fi onu en Ella fi La. En la. Ella. Ella. Dağım edilmiş oluyor. Açılımı öyle. ve اَلَّا تُنْفِقُوا فِي Size ne oluyor ki Allah yolunda? infakta bulunmuyorsunuz. Allah yolunda infak etmiyorsunuz. وَلِلَّهِ مِيرَاسِ سَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ Yerlerin ve göklerin mirası, sahibi, yetkilisi elbette ki kimdir? Allah Allah'tır. Halde. Ha, yerlerin ve göklerin mirası, Allah'a ait olduğu halde, sahibi O olduğu halde niçin iman etmiyorsunuz? bima fiha feysel ileh min gayri ecd infaki yani ne yapıyor mallarınız mallarınız feysel ile ilehi burada Cenab-ı Hak o malı yerlerin ve göklerin mirası Allah'a ait olup Allah'a ait olup tamamen Cenab-ı Hak ona sahip olup o malları size verdiği halde infak ücreti düşünmeksizin yani sanki bunun karşılığı yokmuş gibi bir düşünce içerisine gir girmeden Cenab-ı Hakk'ın size vermiş olduğu bu maldan niçin infak etmiyorsunuz. Bir hilafu malem infak fetu fetu Yani eğer ne yapmış olur? İnfak etmiş olursanız elbette ki Allah size onun karşılığını verir. Yani bunu infakınızın karşılığı yok mu ki? Bedeli yok mu ki siz infak etmekten kaçınıyorsunuz? Yapacağınız infak ı Hak ne yapar? Size karşılık olarak verilir. La yestevi minkum. Sizden eşit olmaz. Kim? Ben o kimse ki. en min kablil fethi. Mekke'de. Mekke'nin fethinden önce infak eden kimse ile ve he. min kablil fethi ve katele. Ve aynı zamanda Mekken'in fetinden önce, Mekken'in fetinden önce Allah yolunda infak eden ile Allah yolunda savaşan insan, Mekken'in fetinden sonra infak edip savaşan insanla aynı derecede olmaz, eşit olmaz. Ondan dolayıdır ki Mekken'in fetinden önce yapılan ile iyilikler ne gibi iyiliklerden işte savaşma da var, infak da var. Ondan sonraki yapılanlar birbirlerine eşit değildir. Bu işte neden Mekke'nin fethinden önce yapılanların durumu ne? Azam-ı dereceten minel min bâdu ve katelo. Mekke'nin fethinden sonra Allah yolunda infak edenle, Allah yolunda savaşanların derecelerinin büyüklüğü elbette ki nedir? Aynı değildir. La yestevi. Minel ferikayne. Bu iki fırka birbirinin aynı durumunda değildir. De, derece bakımından sevap bakımından azamı dereceten ve derece bakımından birbirlerine eşit değildir. Bu ad Husna. Burada Husna mübalağalı ismi fail çok çok güzel olan kul olur. gibi Nusra, Nusra gibi buradaki direkt cennet demiyor da Husna diyor. Yani aslında bununla da cennetin vasfını ifade ediyor. Cennet o kadar güzel, o kadar güzel ki en güzel nokta. Yani cennet demiyor, anla yani. He, Allah ne yapmış? Hüsnayı, cenneti vaat etmiş. Vallahi bima ta'veduna kabir. Allah elbette ki yaptıklarınızı bilir. Bildiği için de fe <gülüyor> yücazikum bihi. Onunla sizi karşılığını vermiş olur. Sizi mükafatlandırmış olur. Menzellezi. <gülüyor> Kimdir o kimse ki yukridullaha <gülüyor> Allah'a ödünç verir bi infakum mali fi Allah yolunda infak etmek suretiyle malını infak etmek suretiyle Allah'a ödünç verir. Kardan hasene nasıl en güzel bir surette. Bir en yunfikahulla onu en güzel bir surette Allah yolunda Allah'a ödünç veren kimse o kimsedir ki feyudaifu lahu Allah ne yapar? Onun o infakını katlar kat kat yapar. Yani min aşrin ila ektere min seb'i miyeti kemâ zükre sureti bakara. Bakara suresinde de geçtiği üzere bir aşri emsaliha diyordu ya bire on. Yapılan iyilikleri Allah ne yapıyor? Bire on. Nereye kadar? Min seb'i 700'e yedi kadar. Aynen ne gibi? Daha önce de ifade etmiştik. Yusuf Aleyhisselam ne yapıyordu? Bir tohum ekiyor yedi başak. Her bir başakta yüz buğday ne yapmış oldu? 700 buğday. Böylece Allah aynen o buğday tanesi gibi bir tane iyiliğe on nereye kadar? Ta 700'e kadar. Ve Kadir gecesinde 81 yıla bin aya eşit. Ve Ramazan'da Kadir gününde 30 bin savaba kadar her bir iyiliğe Cenab-ı Hak ne yapıyor? Mükafat veriyor. Ve lohuma al, mudafatı. Ve böylece Allah'ın bunu kat kat yapmış olması, e kerim, Allah'ın onlara özel bir lutfu, özel bir ikramı, muhterine bir yarıdan bu ikbalin kabul ve rızasına uygun olaraktan Cenab-ı Hakk'ın onlara bir ikramı olmuş oluyor. Evet, yeme terel müminine ve müminat, yeme terel müminine ve müminat. Evet o gün mü'minleri görürsün, mü'min erkekleri ve mü'min kadınları görürsün. Yani bu ha, Uskur, hatırla ey Habibim. Neyi hatırla? Şunu. Yeme o gün terel mü'minine vel mü'minat. Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları görürsün. Ne olarak? Yes, Onların nurları adeta koşuşturuyor. Yani saçıyor etrafa. Ne beyni eydihim emamevim. Önlerinde. Nurları onlardan önce gidiyor. Onların nurları onların önünde. Önlerinde koşuyor adeta. Ve yekûne bir eymanim. Önlerinde ve sağlarında nurlarının koştuğunu. Önleri ve sağları apaydınlık. Far gibi önlerinin ve yanlarının aydınlandığını görürsün. Ve <gülüyor> yukâllehüm. işte onlara denilir. Düşrak mülyem. <gülüyor> Aslında el yevme büşrakum. Takdim edilmesi özellikle müjde müjde. ha He, Hem hasır şu. Bir de mesela birisi haber getirdi. Müjde. Ya önce haberi söyle. Yok. Önce müjdeyi söylüyor dikkat çekiyor. Müjde müjde sana ne oldu? Üniversiteyi kazandım. Veya ne istiyorsa en sevdiği şey. Önce müjde diyor. Yani Diğerini söylemiyor, dikkatini çekiyor, umudunu arttırmış oluyor. Yani o müjdenin içerisinde de bir müjde var. Bugün size müjdeler olsun. Burada tek çoğul olarak da geçiyor. O müjde nedir? İşte insanların hepsinin arzu etmiş olduğu, yukarıda da demin geçtiği gibi o hüsna, o en güzel olan şey. O cennetler, eyit utkuluha. O giriniz o cennetlere. O cennetler ki tecrimin tahtiyel enhar. Altlarından nehirlerin atmış olduğu o cennetlere gireceğiniz o cennetler size, sizin için müjde olsun. Ha, halidine fiha ve o gireceğiniz o cennet var ya onun içerisinde ebedi kalacaksınız. Zalike hüvel fevzul azim. Özellikle bu nedir? Allah'ın büyük bir fevzi, ihsanı, lütfu size olan bir kurt, kurtarıcılığı olmuş olur. İşte böyle bir günde böyle bir günde Yeve yekulü'l münafıkuna hani müminler gidiyor ya her tarafları önleri aydın sağlara sağ tarafları aydınlık içerisinde giderken zulümat içerisinde olan münafıklar yeve o gün yekulü'l münafıkuna vel münafikat münafık olan erkek ve kadınlar derler kime innezîne âmenû iman edenlere derler Unzuruna. bir bakar mısın bir dakika bir dakika şey bak hele absuruna ehniline bir beklen ya bize bir bakar mısınız e, bizi de gözetin bize de nazar edin niye nakta bir Kapse kapsa vel idaate yani sizin nurunuzdan biraz iktibas edelim nurunuzdan biraz alalım durun da sizin nurunuzdan biz de faydalanalım ışığınızdan biz de faydalanalım ışığınızı bize biraz da bize tutun Bizim önümüzü de aydınlatın. Yanımızı, sağımızı, solumuzu, önümüzü, arkamızı, her tarafımızı aydınlatın. Gideceğimiz yolu. Çünkü gözü kapalı bir insanın gittiğini düşün. Nereye gittiği meşhur. Ama gözü açık, aydınlık, sağını, solunu görüyor. Önemli olan o. Nakdebismin nurikum. Sizin bir nurunuzdan alalım, ışığınızdan alalım. Gile lehum istihza Alay yolu olarak onlara denilir. Ne denilir? Dönün bakalım. Gidin gerisin geriye. Dünyanıza tekrar gidiniz. Gidin dünyanıza. Dünyanıza gidin orada nuru arayın. Çünkü nuru arama yeri neresiydi? Dünyadır. İbadet yeri nere? Dünya. İman yerinere nere? Dünya. Ahiretteki nur nereden alınıyor? Buradan gidiyor. Yani oraya da olacak nurlar buradan gidiyor. Git gidin işinize bakın. Geri geriye gidin dünyanıza gidin. Feltemis-i Nura nurunuzu arayınız orada. Farece o feduribe Ve ne yapılır? Ve beyne'l müminine. Ve onlar çekilirler. Arayın denilir onlarda feduribe <gülüyor> beynehum ve beyne'l müminine. Böylece onlar ile müminlerin arasına konulur. Onlar çekilir. Ve böylece nasıl çekiliyor? onlar ile müminlerin arasına konuluyor. Ne konuluyor? Yani bir surin, bir engel. Gile denilmiş ki mesela ve surul araf. Araftaki o durum gibi yani onların müminlere geçmesini veya müminlerin nurun, nurundan almasını engelleyecek araya bir perde, araya bir engel, araya bir duvar konulmuş olur. Lehu babun ha, o bir kapıdır ki yani onlarla müminler arasına engel olan bir kapı konulur. O kapı batınu'l firahme içi yani müminlere bakan tarafı nedir? Er rahmetu min cihetil müminine. Müminlere bakan yönüyle rahmettir. Zâhiru diğer dış yönüyle minciyetil münafıkîne münafıklara bakan yönüyle dış tarafıyla da o da nedir? Min kibeli'l azab onlara bakan tarafıyla da azaptan ibaret olmuş olmaktadır. Evet, 14. ayete geldik. Yuna dunehum. Ne olur? Onlara, müminlere seslenirler. Elemnekum meâkum taati. Biz de sizinle beraber itaat üzerine değil miydik? Biz Kabul kabile seslenir. Münafıklar. Münafıklar, Müslümanlara seslenirler. Yani münafıklar tarafından müminlere seslenmede bulunurlar. Biz de aslında itaat biz de dünyasıyla beraber aslında namaz kılıyorduk, ibadet ediyorduk, iyi insandık vs. diye münafıklar müminlere onlarla beraber dünyada olduklarını itaat üzere olduklarını söylerler. Karu, onlarda der bela doğru. Ha, ama, lakin neki bir fark var. Lakin siz fetentüm enfusakum bin nifakı. Nefsinizin nifakına kapıldınız. Nefsinizin fitnesine düştünüz. Nefsiniz sizi aldattı, nefsinizin aldatmasına düştünüz. O da ne ile? Nifak ile, münafıklık ile, 200 lirik ile. Aynen de Bakara suresinin başlarında olduğu gibi müminlerle karşılaştıkları zaman kahve. Amin la. Aslında biz sizin gibi iman etti. Ama kendi şeytanlarına gittiklerinde kahle etes ubiha. Aslına bakmayın ya. Biz, biz onlarla dalga geçiyorduk, alay ediyorduk diye bunu ifade ederler. Ha, vatara bastım bilmini ne edevarıre, wartaptım şekektim fi dinil İslam. Onlar demek ki bu belaya düşerler fitneye nefislerine atarlar ve böylece vatara bastım bilmini ne edevarıre. Böylece belaların belaların onları sarmış olması ve aynı zamanda wartaptım şüphe düşmüş olmaların hangi konuda fi dinil İslami. İslam dini konusunda İslam dini konusunda şüpheye düşmüş olmalarından dolayı onlar ne yaparlar müminler? Doğru siz böyle idiniz ama nefsiniz size nifak ile aldattı, fitneye düşürdü. Evet. <at> ve tarabbastun bil müminle eddevâire. Hırsat kullandınız. Hırsat kullandınız. Yani orada ne yaptınız? Müminlere karşı mesafeli durdunuz. Yani aranızda bazı menfaatları gözettiniz ve aynı zamanda varteptü şeket türfîdini İslami ve İslam dini konusunda da şüpheye düştünüz, net değildiniz. Ve rıddul emani ve böylece kuruntular, el itmina, tama ve kuruntular Siz ne yaptı yani, sizi aldatmış oldu. Tama, nefsinizin kuruntularına düştünüz ve aynı zamanda İslam dini konusunda şüpheye düştünüz ve nefisleriniz size fitne kuraraktan müminler ile aranızda ne yaptınız? Bir mesafe koydunuz. Menfaatinizi de beklemiş oldunuz. Hı. menfaat işte. Yani acaba bundan ne, ne menfaat koparabilirim? Ne menfaat elde edebiliriz? He. Utarabbasdum. He. Wertettüm. Müminlerden onlardan bazı şeyleri elde etme konusunda, elde etme konusunda bazı kozları kullandınız, göz ettiniz, menfaatinizi göz ettiniz. Yani o. Acaba ona geliyor ama müminlerle beraber oluyor ama acaba ben bundan ne bekler, beklentim nedir? He, şey ne gelebilir bana, faydasını olabilir bir şeyler oldu. İslam dini konusunda da net değildi, şüphe içerisindeydi ve ne yaptı? Elit, tama, gurur ve emani dediğimiz kuruntulara nefisleri onları ne yaptı? Düşürmüş ve aldatmış oldu. Bu durum ne zamana kadar devam etti? Hatta caemrullah el-mev Allah'ın emri olan ölüm onlara gelinceye kadar. Ve neticede Allah'ın emri olan ölüm onlara ne yapmış oldu? Gelmiş oldu. Evet. Ve varrekum ve sizi aldattı billahi Allah'a karşı el-garur. Yani şeytan Garur demek ki önce nefis aldatıyor. Aslında bir yandan da dünya da aldatıyor. Dünya da aldatıyor Allah ama Allah. en dehşetlisi garur. Garur abartılı derecede mümkün ismi fail abartılı derecede aldatan. Yani aldatanın başı o da en çok aldatan şeytan olduğu için direkt şeytan demiyor el-garur ifadesini <gülüyor> Ha, bir şekilde her an, her an ayak kaydırmak üzere aldatan şeytan ne yaptı? Allah'a karşı sizi aldatmış oldu, yoldan çıkartmış oldu. Felye ve bugün layu kazu minkum fidyetün. Sizden herhangi bir bedel, hani daha önceki ayetlerde de hatırlarsanız geçmişti. O müşrikler öyle diyordu. Ya benim param çok. Biz Allah'a biraz varayız. Malım da çok, evlatlarım da çok. Onları bedel olarak verip kendimi kurtarırım. Onları veririm <gülüyor> beden, kendimi kurtarırım. Ama o gün artık hiçbir fidye, hiçbir beden alınmaz. Meskidizler neve küfeler. He. وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ Yani o kafirlerden o günde hiçbir bedel alınmaz. وَمَاْوَاكُمُنْ لَا Ve onların... Mevla'ları da varacakları yerde. Cennet, cennet. Sahipleri de, evleri de, barkları da, yurtları da, onları karşılayan ve onları kucaklayacak olan da elbette ki nedir? Ateştir. Hiye Mevla'ı Burada da söylüyor. Onların velileri, sahipleri kimdir? Cehennemdir. Sahipler gitsinler. Madem Allah'a sahip edinmediler, madem cehennemi sahiplendiler, o halde onların sahibi de elbette ki ne olmuş oluyor? O cehennem olmuş oluyor. Evladikum. Çünkü onlara orası layıktır. O cehennem onlara layıktır. Veb-i'sel-masîr hiye. Yani hiye cehennem. Ha, o varacakları o cehennem hakikaten Rabbim muhafaza Ne kadar da kötü bir yerdir. Elem ye'ni ye'hin. Ane ye'inu ye'ni. Hane ye'inu hin. He, vakti gelmedi mi? Lillezine <gülüyor> amero iman edenler için. Nezlet fi şe'ni's sahabe lamma iksaru'l miza. Bu ne zaman inmiş oluyor? Sahabiler kendi aralarında çok şaka yaptıklarında, abartılı latife ayrı, şaka ayrı. He, çok çok şaka yaptıklarında, mizah yaptıklarında, yaptıkları bir durumdayken bu ayet inmiş oluyor. Elm yani li'llezine amenu imanlar iman edenler için vakti gelmedi mi? Neyin vakti? Şunun. En taksha kulubuhum. bu olabilir mi? bana şey şey şey yaptı ya Yani sanki ahiret yokmuş gibi, unutuyor musun gibi, şen şakrak içerisinde, eğlence içerisinde tamamen kendini kaptırmış. Oyuna kaptırma gibi. Bazen gençlerinden hani spora kaptırma gibi oluyor ya, bir bakıyorsun namaz gitmiş, namaz geçmiş. Bir anlık o gaflet, he heyecan, kendisince şamata, şaka vesaire bir bakıyorsun namaz geçmiş. He şunun vakti gelmedi mi? Allah'ın zikrinden dolayı, anınıp hatırlamasından dolayı, kalplerinin, hashiyet içerisine korku ve dehşet içerisine ürpermek içerisine girmenin vakti gelmedi mi? Vama nezlemin el hak ve hem Allah'ın zikri hem de el Kur'an o hak tarafından Allah tarafından inmiş olan o Kur'an Kur'an ve aynı zamanda Allah'ın zikri onların kalplerini hashiyete getirmesinin zamanı süresi gelmedi mi? Ve ne yapıyor bu? Bu mağlupun ala entaşşa. Daha neyin zamanı gelmedi mi şunun? Kellesi ne? Uğultul Kitabe. He. o kimseler ki, o kimseler gibi ki, onlara kitap min kab. Daha önce onlara kitap verilmiş. Kim gibi? Hümül Yahud ve Nasara. Ki? Yahudiler ne? ve Hristiyanlar gibi. Ne oldu? Fatâle aleyhim. Onlar üzerine uzadı. Bu bir deyimdir. Tale aleyhim. Tule emel var ya. Müslümanları en çok yıkan mahveden tule emel. Yani daha var canım. Allah kerimdir. Oo, daha önümde uzun yol var. Emekli olduğumu da düşünürüm. Fetâle aleyhimul emedu. Emet ve ümit. Zabı. Ez zemenü beynehum ve beyne enbiyahim. Onlar ile peygamberleri arasında uzun bir zaman geçti. Yani hocam peygamberleri gittikten sonra arıyor. O zaman sonra arıyor. Yani... Peygamberler ile aralarındaki o sürenin uzamış olması, onların gaflete düşmesine arttırıyor. Aynı şunu gibi, şu daha şöyle de ifade edebilirim: En hayırlı asır Efendimizin asrı. Şimdi aynen şimdi diğer yönünü söyleyeyim. Şimdi Efendimizin asrından uzaklaştıkça ne oluyor? <gülüyor> Aradaki hayır da uzaklaşmış oluyor. Aradaki hayır da uzaklaşmış oluyor. Aynı şekilde o Peygamberlerin ondan önceki peygamberlerin gelmiş olması ne yapıyor fakaset kulubuhum lem tel ezkrillah ha bundan dolayı onların kalplerine oldu tasfir katılık oluşturdu kalplerinde kalplerinde bir katılık meydana geldi yani tel zikrilla. Allah'ın zikretmesi konusundaki o yumuşama olmadı lem tevin yumuşama olmadı Allah'ın zikrinden dolayı hiç umursamadı yani Mesela değil mi? Ezan okunuyor, kalp ürpermiyor, hiç umurunda değil. Etki yapmıyor yani. Etki yapmıyor. Veya ayet okuyorsun, adamda hiç umursamıyor yani. Kalbinde bir ürperti, bir şey yok. Oysa dağlar bile değil mi? Haşir suresinde dağlar bile parçalanırken kayalar bile, onda bakıyorsun kalbinde hiçbir yumuşama, bir haşiyet, bir ürperti yok. Ve kesirun minhum fasikun İşte onların çoğu nedir? Fasıktır, günahkârdır. İylemu biliniz ki hitaben lil mü'minine el meskurun zikredilmiş olduğu mü'minlere hitabendir. Ennallaha muhakkak ki Allah yuhil arda yeri diriltir. Ba'da mevtiha ölümünden sonra. Bin nebati fe yef'alu bi kulûbikum. Yani Allah bahar mevsimini kışın öldürüp baharda dirilttiği gibi, bitkiler ölmüşken tekrar yeşererek dirilttiği gibi, Allah aynı şekilde ne yapar? Kalplerinizde aynı şekilde Allah ölümünden sonra diriltir. Yeri duha ile huşu mesela önceden kasvet içerisinde, katılık içerisindedir. Sonra kalbi yumuşamıştır. Kalbi yumuşar. Haşyet ve korku içerisine girer. İşte korku duymayan kalp ölü kalptir. Onu Allah ne yapıyor? Bazı hitapları ile, zikri ile, anılması ile, Kur'an'ı ile ne yapıyor? Onu haşiyet ve yumuşama o korku ve ürperti meydana gelmiş oluyor. Yani onu haşiyete sevk etmiş oluyor <gülüyor> ölümünden sonra kat beyenna lekumur Aya muhakkak ki biz sizlere ne yaptır Ala kudretina bir haza ve gayri gerek bu konuda gerek onun dışında bütün meselelerde ayetlerimizi apaçık sizlere izah ettik ortaya koyduk. Niye la Allahun tahkülun. Ta ki akledip düşünesiniz diye. İnne müsaddiine, minet tesadduki udımed tamafı sadi ellezine hasaddakı o sadaka veren erkekler var ya, var müsaddikatı ve sadaka verilen kadınlar, Allah di ne? Sadaka veren erkekler ve sadaka verilen veren kadınlar, aynı zamanda ve akraddul Allah'e qardan hasana. Allah'a en güzel bir surette ödünç verenler. Yani rajağınla zükiyörü ver inası bir tahlibi. burada ver inaz hem erkekler hem kadınların ifade edilmiş olması veya önce erkeklerin zikredilmiş olması yine belagat kuralı gereği tahlip içindir. El hükmü lil ekser kaydısı gereğidir Ve u'tefal fiyula alet ismi fi silte el li alna mahal lil fiyula. Bu hallo mahalli mahalli fiil bu bir deyimdir. Yani fiil yerine geçen. Fiil yerine geçen manasında ve zekir el kardu bir ibadet sadaka taktidun lahu demek ki Allah ne yapıyor? O kendisi için sadaka veren erkek ve kadınların Allah'a güzel bir borç veren insanların yapmış oldukları vermiş oldukları o şeyleri yudaafu <gülüyor> katlıyor kat ve kat yapıyor, kardağım, onların o ödünç vermesi. Bu ödünçü biraz daha açayım. Hani daha önce de bir ayet geçmişti. İnna Allah iştera minen minine enfusehüm ve amwalehüm bi anlehumü Allah ne yapıyordu? Müminlerle alışveriş yapıyor. Kendisi nefislerini ve mallarını müminlerden cennet karşılığında satın alıyor. He. Nefis ve malını Allah yolunda kullan. Tamam ya Rabbi karşılığı ne? Bedeli ne? Neydi bedeli? Cennet. Cennet. Cennet. He. Yani demek ki Cenab-ı Hak nefis mallarını kendisinin yolunda kullanmanın bedeli olaraktan cennete veriyor. Burada da o sadaka veren erkek ve kadınlara aynı zamanda Allah'a güzel bir borç, Allah için, Allah yolunda tasadduk eden insanların o yapmış oldukları iyiliğine yapıyor? Yudafu, katlıyor. Onların o Allah için verdiklerini lehum Lehum onlar için, lehum ve lehum ecrün kerim onlar için güzel, hoş bir ücret mevcut olmuş olmaktadır. Burada iki sayfa doldu değil mi? Evet. Her, diğer iki sayfayı da sonrakinde inşallah yapacağız. Böylece Cenab-ı Hak kendisi için harcanan şeylerin bedelini kat kat vereceğini de ifade ediyor. En doğrusunu bilen Allah'tır. Salak Allah'ı azim. Subhanakallah ilmelena ve, ve, alihi ve Hadis suresinin birinci aşamasında 18 ayeti bitirmiş 19'dan başlayacağız Ancak bu 19. ayetle mukayese yapmak için. 12'den 18'e kadar şöyle bir açıklama yapacağım. 12 ile 18. ayetler münafıklar hakkında bahsediyor. Mesela müminlerin ahirette nurların hem önlerinden hem sağlarından gitmesinden dolayı o münafıklar diyorlar ki işte biz de sizin nurunuzdan faydalanalım bekleyin de sizin nurunuzdan alayım. Bunun üzerine müminler onlara diyorlar ki hadi siz dünyaya geri dönünüz çünkü nur oradan alınır. Ekin yeri dünya olduğu için ed dünya mezraatul ahire orada ekilir, orada bi ahirette biçilir. Yani dünyada insan hem ekiyor hem de ekiliyor. Amelleri cihetiyle ekiyor, duyguları cihetiyle ekiliyor. Bunun üzerine müminlerle münafıklar arasına bir sur bir engel, bir perde bir mani konulur. Böylece o münafıkların, o müminlerin nurundan istifadesi engellenmiş olur. Müminlere bakan tarafı rahmettir. Kafirlere bakan tarafı ise mintibelihil azab. Yani dış tarafı. Dış tarafı ise azabı ifade etmiş olur. Böyle durum olunca münafıklar müminlere seslenirler Derler ki ya ne oluyor ya? Aslında biz sizinle, biz sizinle dünyadayken beraberdik ya. Yani kardeş gibiydik yani siz mümin olduğunuz bir de sizinle beraber olduğumuza göre biz de müminiz deyince bunun üzerine burada üç nokta var çocuklar. Bu bana şunu da hatırlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok bilinen bir şey münafığın alameti üçtür diyor. Üç alametini zikrettiği gibi burada da Rabbimiz münafıkların üç özelliğini belirtiyor. Bunun üzerine onlara denilir ki siz nefsinizin fitnesine aldandınız yani nefsiniz sizi aldattı, onun için başınıza belanızı aldınız, nefsinizin fitnesine uyup ne yaptınız? Münafıklık yaptınız. Bir. İkincisi, وَتَرَبْبَسْتُمْ bir ile. Ne yaptınız? Gözetlediniz, aman müminlerin başına bir bela gelsin de, müminlerin başına bir belanın gelmesini dört gözle adeta beklediniz, onu arzuladınız. Yani güya müminlerle berabersiniz ama müminlerin başına belanın gelmesini çok arzuladınız, istediniz, gözetlediniz, beklediniz, undunuz. Ha, ve dört, üçüncüsü neydir? Ha, İslam dini hakkında şüpheye düştünüz. Böylece birçok kuruntu da bundan dolayı sizi aldatmış oldu. Nereye kadar? Allah'ın emri olan ölüm gelinceye kadar. Ve böylece onlardan da herhangi bu günahlarının karşısında artık ahirette bir bedel ödeyerekten kurtulma olayı yok. Onu genişçe ifade etmiştik. Demek ki bu şekilde münafıkların o durumları, yaptıkları şeyler, düştükleri durumları ifade ettikten sonra 19. ayete gelmiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim bellezina amaru billahi ve O kimseler ki Allah'a ve onun resulüne iman ettiler. O halde ulakehu'l musudikun onlar kimlerdir? Sıddıklardır. Kur'an'da dört kısım insan belirtilir. Fatiha Suresi'ni okurken ellezine en anta aleyhim. Yani ya Rabbi bizi nereye Hidayet et, ihtinat sıratel mustakim, sıratel lezine enam taalehim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Peki kim ya Rabbi o nimet verdiklerin? Hemen başka ayette izah ediyor. Ulaikellezine Allah aleyhim mine'l-nebiyyin ve sıddıkin ve şühedâ ve salihin. Dört tane üstün vasıfta insan var. Nebiler, ikinci sırada sıddıklar, Hazreti Ebubekir'e sıddık gibi. Üçüncü sırada şehitler, dördüncü sırada salihler. Böylece sıddık demek çok sadakat içerisinde olur. Mesela aynen şöyle bir o konuda el-mubâlihûne fî tasdîki yani tasdik etme doğrulama konusunda abartılı derecede fazlasıyla o konuda doğrulama yoluna giderler. Yani doğrulama konusunda en üstün seviyededirler. Şöyle güzel bir söz var. İnsana sadakat yaraşır, görse de ikra doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. İkrah zorlama demek. İnsana sadakat yarar, doğruluk yaraşır. görse de ikrah, zorluk bile görse. Ama, Do şey. Ama doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Onun için bunlar ne yapmış oluyorlar? Abartılı derecede sadakat noktasında en üstün seviyededirler. Ve da o indirdi Rabbim ve o müminleri sıfatlarını Cenab-ı Hak burada sıralarken o şehitler Rableri nezdinde diğer ümmetlerden yalanlayanlara karşı onların aksine onlar için Rablerinin nezdinde ne vardır? Bir ecir vardır. Ve nuruhum ve onların nuru yani Rableri nezdinde o sadakatlarından dolayı hem ecir hem nur elbette ki vardır. Ve nuruhum ve lezine keferu o kafirler ki ve kez de bu bir ayet Ayetlerimizi inkar edenler ise, he, demek ki burada Cenab-ı Hak sürekli mukayese yapıyor. Yani bütün Kur'an'ın geneline baktığınız zaman, öm mesela müminler kafirler veya kafirler müminler mukayeseyi yaptıktan sonra burada da o küfredenler ve aynı zamanda ayetlerimizi inkar edenler eddallatu alel wahdaniyete yani birliğimize işaret eden. Varlığımızın delilleri olan ayetlerimizi inkar eden o kafirlere gelince, onlar da nedir? Ulaiki eshabul cahim. Onlar cehennem sahibidirler, ennar. Cehenneme gireceklerdir, cehennemin sahibidirler. Yani bu biliniz. Neyi? Şunu biliniz ki en nemel dünya, ancak dünya hayatı laibun, laa oyun. Ve aynı zamanda ve lehvun, eğlence yerine. ve zinetün, ve bir süsten ibarettir. Dünya hayatı oyun, eğlence ve süsten ibarettir. Tezirun süslenme, süs ve süslenmeden ibarettir dünya hayatı. Daha ve tefahurun beynekum kendi aranızda bazı sahip olduğunuz zenginlik, Övünür. şan, şeref, makam bu gibi noktalardan dolayı bir övünme aracından, aletinden ibarettir. Ve tekasurun fil evla Emwalı ve evladı mal ve aynı zamanda evlat konusunda birbirleriyle çok görünmez. Hani ne diyordu tekasur süresinde? El hatta zürtümül ve kabir. <gülüyor> ne yaptılar? Çoklukla evlatlarının mallarının çoklukla o kadar öyle övündüler ki, bak bizim kabirimizde şu kadar adamlarımız var. Biz daha bu kadar çoğuz diye ölülerini bile ne yaptılar? Bir övünme aracı olaraktan çok görünme aracı olaraktan onu ifade ettiler. Eyl ey istiğalü fiha onlarla meşgul olma çokluğundan dolayı ne yaptılar övünmüş oldular insanlar. Ve emmet taatatu ve ma yu'aynu aleiha fe, fe umuril ahire. Ama taat ise yani itaat durumu ise ve ona yardımcı olacak şeyler yani itaata yardımcı olacak, ek olacak, ekstra olacak olan şeyler ise onlarda nedir? Ahiret işlerindendir. Onlar ise ne yaptı? Dünya işlerine yöneldi. Oysa ahiret işleri taat ve o taata yardım edecek güzel hareketler olurken onları bundan ne yaptı? Bu çokluk, mallık vesaire, eğlence, oyun, zine, süs onları bu gibi durumdan alıkoymuş oldum. İşte bu kişileri sıraladıktan sonra Rabbimiz onları bir temsil ile bize anlatıyor. Kemeseli sele yani fi'a biha lekum ve izmih laha bu insanların yani dünyanın kendilerini aldattığı, dünyanın zinetine kapılan insanların misali ne gibidir? Yani bir de onu garip gören, acip gören, üstün gören yani şaşırtıcı, şaşırtıcı bir şekilde ve onun yok olması, bir yandan şaşırtıcı olması, sahip olduktan sonra gitmiş olmasının misali keme sele bir yağmur gibidir. E acaba o yağmur ne yapar? Çiftçileri sevindirir, şaşırtır. He neyi şaşırtır? Nebatu'n-nasiyu anhu. Yani o ekinin, o tarlanın vermiş olduğu mahsur, o çiftçileri ne yapar? Memnun eder, şaşırtır. Hoş Ziraatçı herhalde mi? He. E, e, orayı da o zaman açayım. Küffar ziraatçı demektir. Neden ziraatçı deniliyor? Çünkü ziraatçı ne yapıyor? Tohumu toprağın altına saklıyor. Kafir de örten demektir. Kafir ne yapıyor? Hakikatları örtüyor. Gerçekleri örtüyor. Doğruları örtüyor. Örtüğü içindir ki, ki ziraatçı da ona benzetiliyor. O ne yapıyor? Tohumları toprağın altına koyarak gizliyor, saklıyor üstünü örtmüş, toprakların üstünü örtmüş oluyor. Ondan dolayı küffar ifadesi çiftçiler ve ziraatçılar içinde kullanılır. Sümme sonra yani bu şekilde yağmur geldi ondan sonra ziraatçılar o bitkilerin yeşermesinden ennaşı bu anhu onun yeşermesinden dolayı sevilmiş olması olayı bu birinci aşama. Sonra ne oluyor? Sümme sonra yehiycü yani yübe yübe su yediği su kuruyor kuruyor. Fetarah humus var ve sonra ne olarak görüyorsun sararmış kükürü sararmış olarak görüyorsun. Sonra ne oluyor? Tümeyakıunu tamamen sonra çer çöp haline geliyor. Önceden gayet güzel şaşırtıcı acaba şaşırtıcı bir derecede iken daha sonra ne oluyor? Tamamen o kuruyor. Sen onu sararmış olarak görüyorsun, sonra çerçöp haline geliyor. fetaten gezmeh bir riha. Sonra ne oluyor? Bir rüzgar geliyor, alıyor hepsini, götürüyor, savurmuş oluyor. He, ve fil ahireti, işte dünyanın bu durumuna aldanmış olan insanların ahiretteki durumu ise azab-ı şedidun, şiddetli bir azaptır. Kime? Limen asere aleyha ed dünya. Dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler için burada ne vardır? Şiddetli bir azap vardır. Ayet-i Kerime'de de dedi, o kişileri belirtirken Rabbimiz dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler diyor. Dünya hayatını, ahiret hayatını tercih ederler. Bu insanların durumunu işte onlar için ne vardır? Şiddetli bir azap vardır. Ve fil ahirete azabun şedid. Ve mağfiretun minallah. Ehli iman olduğu içindir ki Allah'tan bir mağfiret ve ve rıza vardır. Kimin için bu vardır? O dünyayı tercih eden için yukarıdaki durum vardır şiddetli azap. Ama mağfiret kimin için vardır? Ve rıza, memnuniyet, Durumu limenlem yeter aleyha ed dünya dünyayı ahirete tercih etmeyen etmeyen kimseler içinde ne vardır Allah tarafından bir bağışlanma ve aynı zamanda bir rıza bir memnuniyet durumu vardır. Ömer hayatı dünya dünya hayatı yani metmet fiha ondan faydalanma faydalanma dünya deni aşağı düşü kıymetsiz rezil sefil anlamlarına gelir. Yani adı zaten dünyanın kendisini bırakın adı bir kere berbat. Adı düşük, değersiz, kıymetsiz, aşağı, seviyesiz. En, en düşük manasına. Ha, dünya hayatı illa ancak nedir? Metaul gurur. Aldatıcı bir maldan ibarettir. Yani hani çocuğa böyle elma şekeri verirsin veya çocuğa parlak bir oyun, oyuncak verirsin oynar ya ama büyüyünce ne yapar? Allah Allah. Ya bu oyuncakla ben mi oynadım? Gel vereyim sen bir de oyna dediğin zaman ne yapar? Yok der. Ben artık çocuk değilim. Der. İşte insanlar da dünya hayatının eğlencelerine kapılmalarında aynen çocuk gibi. He daha sonra bir bakıyor ki ulağa gereksiz şeylerle bir ömrünü geçirmiş. He ne yapınız? Madem öyle bu ilâ mahfiretin sefkat ediniz, yarışınız, koşunuz neye? min rabbikum. Rabbinizin mağfiretine doğru koşunuz. Rabbinizin mağfireti konusunda yarışınız. Ha, o cennetin ve bir cennet konusundaki arduha o cennetin eni, genişliği ki ard ard yerle göğün genişliği kadardır. Yani bu kişiye verilecek cennetin büyüklüğünü ifade ederken eni, yerle gök, eni kadardır. Ha, yani levvasat ihdauma bil ukhra vel aradu -siyah. Yani ar arada siyah manasına, genişlik manasına. Yani bir kişi diğerine ulaşmasına ne gibidir? Yerden kalkan bir insanın gökyüzüne ulaşması neyse bir insanın bir cennetten kalkıp da diğerine ulaşmasının mesafesi de sonuna ulaşmasının mesafesi de o derece geniştir. O de bu hazırlanmış, hazırlandırılmıştır. Çocuklar burada ince bir noktaya değineyim. Şöyle değineyim. Mesela o iddet nasıl bir fiil? Bina meçhul ha, e, muennes. Bina-i meçhul. Bu bize şunu anlatıyor. Bunu Bediüzzaman Hazretleri işarat-ül icazında ifade ediyor. Hem cennet hem cehennem için o iddet ifadesi kullanılıyor. O iddet hazırlandırılmıştır. Hazırlanıyor veya hazırlanacak demiyor. Ne diyor? Hazırlandırılmıştır. Bu da neyi gösteriyor? Cennet ve cehennem şu an el an mevcut. Ama nedir? Matvidir. Yani tamamen açılmamış. <gülüyor> Kullanıma girmemiş yani. <gülüyor> Rulo gibi. Ve veya bir bina inşaat bitmiş ama müşterisi içine daha girmemiş. Sakinleri içerisine girmemiş. Cennet ve cehennemin bu, bu iddet ifadesi, cennet ve cehennemin çünkü cehennem içinde kullanılıyor o iddet ifadesi. O iddetli müttakin, o iddetli kafirin diye geçiyor Kur'an'da. O cehennem kafirler için hazırlandırılmıştır. O cennet müminler için hazırlandırılmıştır. Bu uiddet ifadesi en an cehennemin mevcut olduğunu, ancak matvi olduğunu, ancak kullanıma daha açılmamış olduğunu da ifade ediyor. O cennet hazırlandırılmıştır. Kime? Lillezine amiru <gülüyor> billahi ve resulihi. Allah'a ve onun resulüne iman edenler için. İşte dalike bu durum var ya, bu ihsan, bu lutu, bu mağfiret değil mi? Bu rıza, bu rıdvan... Nedir Fadullah? Allah'ın fazlı ihsanıdır. İkram ve lütfudur. İyiliktir, karşılığıdır. Ondan dolayıdır ki, iyi iman yaşa Allah dilediğine verir. Kime diler Allah? Demek ki kendisine iman edip, Salih ameller içerisinde Resulüne iman edenlere yani liyakat sahiplerine Allah dilediğine verir. Böylece Allah Vallahu Zulfadul Azim, Allah büyük fazl ve ihsan ve lütuf sahibidir. Ma asab min musibetin fil Yerde musibetten herhangi bir şey isabet etmemiştir ki. fi enfus kim? Ha bir cdevir. Mesela herhangi başa gelen bir olay, bela, musibet, yaralanma. Herhangi bunlardan birisi başımıza gelmemiştir ki bir darbe, yaralanma ve ne? veya nefislerinize bir şey isabet etmemiştir. Ne gibi? Hastalık gibi veya çocuğunu kaybetme gibi. Yani başınıza gelmiş olan herhangi bir musibet, herhangi bir şey cevap geldi. Man'ın, olumsuzun istisnası. İlla fi kitab. Ancak o kitaptadır. Yani el mahfuz. Ancak o mahfuzda mevcuttur, yazılmıştır, takdir edilmiş, mukadderdir en Yani biz onu vücuda çıkartmadan, yaratmadan, var etmeden önce, daha o musibet o insana gelmeden önce, aynen bir değil mi? Bir inşaat mühendisi inşaatı yapmadan önce ne yapar? Projesini yapar. Her şey bellidir. Buradaki şu manasına, insanın iradesiyle yapacağı şeyi Cenab-ı Hak önceden bildiği içindir ki, bütün onlar... Dünyada gelecek yağmur olsun, kar olsun, fırtına olsun, yangın olsun, sel olsun. Yani bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın bilgisi dahilinde olup, kainatın genel arşığı olan levh-i mahfuzda mevcuttur. Yani aynı şekilde bütün bu nimetlerde, başa geleceklerde, musibetlerde ne, nedir? Orada hepsi mevcuttur. Bu durum, bütün bunları bilmiş olmak, bütün bunlardan haberdar olmak Allah'a nedir? Gayet kolaydır. He, bütün bu durumlar lıkeyla, lıkeyla niçin olması için? Buradaki key nasbetünlifile fiili nasb edatıdır. Neydi? En, Le, len, en, key, key izen. En len key izen. nasb eden edatlarda. Bir mana en. Yani en. Li al. en keyla, li en keyla. Ey yani, habere taale bize alık'e bununla canavat ne yapıyor? Li ella düşmeyesiniz, olmamak için neye tahzun olun, mahsun olmayanız. Çünkü güzel şöyle bir söz var. Men amene bir kader emine binel teder. Kader'e iman eden bütün kederlerden, sıkıntılardan, üzüntülerden, hüzünlerden ne olur korunmuş olur. Hüzünlerden korunmuş olur tأسو ala mafatekum. elinizden fevt olmuş gitmiş olan şeylere üzülmeyesiniz ne yapalım kaderimde kader ne yapalım bak ne oldu bir teselli buldu o hüzün gitti birdenbire kafasına çöken o hüzün he bu Allah'tan geldi Allah'ın bilgisi dahilindedir burada ne yapıyor o ümitsizlik gitmiş oluyor vela tefrahu ferahum matar şımarmayınız yani bel ferah şükrün alen nimeti. Belki ne yapınız? Allah'ın size vermiş olduğu nimetlere karşı şükrediniz. E velatef ravbima ataakum Allah'ın size vermiş oldukları şeylerden şımarmayasınız ve aynı zamanda elinizden çıkmış olan şeylerden de mahzun olmayasınız. Ne dünya umurundan, zaman öyle diyor. Ne dünya umurundan kaybettiğine mahzun ne de kazandığına memnun olmaz. Yani olma manası, ayetin manasını ifade etmiş oluyor. Vallahi Allah nedir? La <gülüyor> yuhibbu sevmez. Kimi? Külle muhtali mütekebbir bir utiye. Kendisine verilenden dolayı kibirlenen insanları, sahip olduğu mal, mülk, evlat, makam neyse, verilmesinden dolayı kibirlenen insanları Allah sevmez. La yuhibü külle fakur <gülüyor> fekûr fahur mübalağalı ismı fail yani bir anen nas aşırı derecede fahr edip gururlanaraktan kendisine sahip olduğundan dolayı kibirlenen insanları Allah elbette ki sevmez. Buradaki o kibirlenen insanları ifade ederken Allah ellesine onlar ki ne yapıyorlar yaphanune cimlilik yapıyorlar lima gibi aleyhim mesela zekat gibi sadaka gibi ...hac ibadeti gibi yapması ve vermesi gereken şeylere karşı cimrilikte bulunuyorlar ve bunun na bir bülü bununla da kalmayın ya boşver ne vereceksin boşver verme zekatını niye veriyorsun gibi aynı kendi yaptıkları cimrilikleri de insanlara da emrediyorlar bir şeyun onlar için şiddetli bir azap dehşetli bir azap bir tehdit olayı vardır. Vemen yeteb Allahciı aleyhi Kim de kendisine vacip olduğu üzere kim de yetevelle dost edirse üstlenirse yaparsa Fein Allah Allah yani bunu yaparken yüz çeviriyor vemen yetevlle Allah Yeci bu aleyhi kendisine vacip olan bir şey yapması gerekirken kim de bundan yüz çevirirse sırt dönerse, bunu yerine getirmezse fe muhakkak ki Allah o kişi bilsin ki yani huve damiru fasl'dır. El ganiyyu an gayrihi Allah her şeyden müstağnidir. El hamidu li -evliyaihi. dostlarını da Allah nedir? Sevendir, dostlarına muhabbet edip onları da övendir. Hem galidir, hem övendir, hem de övülendir Allah. Orada 24'ü oku olun. ayet 24'ün ayetini oku orda. Yirmi dört, yirmi dört. Orada izah var mı ayrıyeten? Elifine <gülüyor> bakın, bayım, amirnetin nasıl hocam? Yok, ondan sonra hemen yetevelle. Yirmi <gülüyor> dört de. Hemen yetevelle. Bismillahirrahmanirrahim. Yirmi dört. Ee, me onlar, kendili onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanları da cimrilik Ondan sonra Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın bir şeye ihtiyacı yoktur. Evet. O her türlü evliğe layıptır. Yani durum böyle iken adam ne yapıyor? Bu durumdan yüz çeviriyor, sırt dönüyor, yerine getirmiyor. He. Kim de sırt çevirir, sırt bundan yüz çevirirse, yerine getirmezse, cimrilik ederse Allah'ın ihtiyacı yok ki. Yani versin vermesin. Allah'ın ona ihtiyacı yok. Müstani'dir. Allah aynı zamanda hamid, bir evliyayı dostlarını övendir. Dostlarını elbette ki aynı zamanda Cenab-ı övülendir. Hem hamiddir hem mahmurttur. Övendir, övülendir, sevendir, sevilendir. 25. ayette hadis suresinin لَقَدْ اَلْسَنْنَا رُسُولَنَا Muhakkak ki biz elçilerimizi gönderdik. el ilen ilel Elçileri kim? Melekler. Kime? Peygamberlere gönderdik. Ne ile gönderdik? Bil beginatı bil hicecil Kesin deliller ile, beyanlar. Beyinatla diye geçiyor ya. beginat yani kesin deliller, hükümler ile gönderdik. Ve enzellâ mavumul kitâba. Kitâbe biz onlarla beraber kitabı da indirdik. Bir mâne el kütüp Yani kitaptan kasıt malum. Kütüb manasına çoğul olaraktan onu da indirdik. Daha neyi indirdik? Vel-mîzân. Ölçüyü, dengeyi, tartıyı, el adlu ve adaleti de indirdik. Adaleti tesis etmeyi. Onun için Efendimiz ne diyor? Kızım Fatıma da olsa onu cezalandırırım. Adalet esastır. Niye bunu indirdik biz? Demek ki beyinat. İkincisi kitap, üçüncüsü mizan. Bunu bu üç şeyi niye gönderdik? Liyakum en nasu bilkiste. İnsanlar arasında ne yapsınlar adalet hükmetsinler diye. Adaleti ikame etsinler, adaleti yerine getirsinler diye. Bu enzeler hadi. Biz demiri indirdik. Indirdikten kasıt akrıcına bu. Biz onu çıkarttık mineral maadini, madenlerden. Fihi o demirde vardır. Besun şedidun bihi. İnsanlar onunla savaştığı için. Şiddetli bir sertlik vardır. Şiddetli bir sertlik vardır. Ve menafi linnâz Ve insanlar için büyük menfaatlar vardır. <gülüyor> Burada mesela bu sure 57. Su, hadis suresi 57. Buradan alıyor adını demir. Bu ayet 25. 57. sureyle 25. ayet demirin değeri, değer sayısıdır. Burada da Kur'an'ın ayrı bir mucizesi. Biz öğrencilere video olanla, görsellerle gösteriyoruz. Mesela ayette ahiracın enzemna diyor. Biz demiri indirdik diyor. Demir iniyor mu çıkıyor mu? Hocam, Topraklar evet, çıkıyor. çıkıyor. Peki ama... niye Kur'an enzemna diyor? Şunun için. Çünkü demiri oluşturan ana madde gökyüzünden geliyor. Biraz daha açayım. Mesela demiri oluşturmak için güneşin merkezindeki ışığı da kullansanız o sıcaklık var ya güneşin içindeki sıcaklık ile bir demiri oluşturamıyorsunuz. Demirdeki sertliği güneşin merkezindeki sıcaklıkla oluşturamıyorsunuz. Demirin maddesini oluşturacak madde uzaydan, gelerekten gökten. Yani mesela ne oluyor? Hani, evet, mesela ne oluyor? Gökyüzünde bazı koca dünya kadar büyüklüğündeki taşlar savruluyor. Şimdi atmosferde deyince ne oluyor? Paramparça oluyor, toz buz oluyor. Onun yeryüzüne işte toz olaraklar onun yeryüzüne inen maddeleri bak gene gökten inmiş oluyor. Maddeleri yeryüzünde demiri oluşturmuş oluyor. Yani demir topraktan da çıksa fakat o demirin demiri oluşturan o sertlik maddesi, demir maddesi lüzul gökyüzünden oluyor. gelmiş oluyor, nüzul ile oluyor. Kuruç ile değil nüzul ile olmuş oluyor. Ondan dolayı ait biz onu indirdik diyor. Yoksa demir topraktan çıkıyor. Ama topraktaki demir maddesini oluşturan madde gökyüzünden toz halinde yeryüzüne inmiş onu oluşturmuş oluyor. Ne gibi? Mesela şimşek çakmasıyla gübre oluşturuyor tarlalarda. Eğer dünyada bütün gübre fabrikalarını çalıştırsanız dünyadaki tarlalardaki gübrelere yetmez. Gübrelemeye yetmez. Ama bir şimşek çakmasıyla dünyadaki bütün tarlalar otomatikmen gübrelenmiş oluyor. Yani binlerce, on binlerce gübre fabrikasının yapamadığını bir şimşek çakmakla gübre oluşturuyor. Aynen onun gibi. Güneşin merkezindeki sıcaklık demiri oluşturmuyor ama demiri oluşturan madde uzaydan o tost maddelerinin yeryüzüne inmesiyle toprakta böylece o demirin oluşmasını Cenab-ı Hak sağlamış oluyor bu sebeple. Yine o demiri sürebilir misin Ocak O 25 ile Mesela demirin atom değeri var. Demirin atom değeri var. Kimyada her bir maddenin atom değeri var. 27 25 ile 25 ile 57. durumlar demirin içerisindeki atom maddesinin değer numarasıdır. Değer numarası. Biz onu öğrencilere genişçe detaylı bir şekilde de görselleriyle aynen kimyada anlatıldığı şekilde genişçe detaylı bir şekilde de o Kur'an'ın mucize noktasını da gösteriyoruz. Bir de dedi ki insanlar için çok faydalar var. Uzağa gitmeye gerek yok. Bir anlık dünyadan demiri kaldır. Ne olur? Hayat biter yani. Hayat biter. Yani. Siz kendinize bak. insanda bile ne var? Demir var. İnsanda bile demir madeni var. Yani demir olmadığı zaman hayat bitiyor. Dünyadan demiri kaldırdınız mı? Bakınız çevrenizde bakınız. Hepsi demirden demirden. Binayı bile yaparken kumları bile şey yaparken demir demir kullanıyorsunuz. Temeli bile yaparken dem, temeline demir koyuyorsunuz. Yani hayatın her kademesinde, hayatın olmadığı yer yok. Halıyı yapıyorsunuz yapmanız için o demir demiri kullanmanız lazım ki değil mi De şey olarak ben onu oluşturmuş olasınız. Dikiş makinesi bir şey dikmek için gene neye bakarsanız bakın Hayatın tüm kademesinde demir. İşte Allah'ın insanlara faydalı olabilecek o demiri oluşturmak için maddeyi gökyüzünden indirmiş oluyor. He, bu niçin? Alem Allah, alime müşahedeten ma'tufun ala liyakum ennasuye. Daha ne için? Li en, şuradaki ne? Liyakum ennas, li en yakûme. Buradaki de ne? Vel en, veli en yalem Allah. Veli Allah ne yapması için? Bildirmesi. Men o kimse ki yansuruhu, ona yardım ediyor. Yani ondan kasıt bi en yansur dinehu. Onun dinine ne ile? bir harbi minel hadidi ve gayrihi. Yani demirdeki harp aletleriyle veya başka şeyle. Mesela ne yapıyor o kişi? Allah yolunda cihad ediyor. Şimdi silahla geçmişte kılınç ile böylece Allah'ın dinine... O insan yardım etsin diye yardım etmesi için Cenab-ı Hak ne yapıyor? Demir. Bu demiri indirmiş oluyor. Ve aynı zamanda ve resuluhu Allah'a ve onun resulüne bil gaybı halun minha yensuru eyyel gayben anhum fi dünya, Dünyada oldukları halde kendilerine gayip olan şeye karşı ne yapmış oluyorlar? Yardım etsin diye. Zaten müminlerin sıfatı neydi? Elif lam başında da söylenildiği gibi minune bil gayb onlar gayba iman ederler. Oranın me mealini bir oku. 25'in mealini tam bir bütünlük içerisinde. Çünkü ayet kopukluk olmasın. Oku orayı. an, an, an olsun biz pe peygamberimizi açık ağlarla gönderdik. Be beraberlerinde kitap ve adalet e terazinde indirdik. Ki insanlar hakaniyete ha ha uygun olasınlar bir de demiri indirdi ki ondan büyük bir güç ve insanlar için yar yar yarar vardır. Yararlar evet böylece, fayda yani. Böylece demir mi hocam? Evet. Böylece Allah görmeden e, iman edene kendisine ve pekâmenine yardım edecekleri ortaya çıkacaktı. İşte Allah düşüdür. Evet. Ondan sonra Kârî ibn Abbas ibn Abbas diyor ki yansurunaho ve la yusirunaho. Yansurunaho ve la yusirunaho. Yani gaybı, gayip oldukları halde, görmedikleri halde, ücretlerini de daha dünyada almadıkları halde onlar ne yapılıyor? Gaybi olarak da Allah'ın dinine ve resulüne yardımda bulunuyorlar. İnallahi kaviyun aziz. Allah kavidir, güç kuvvet sahibidir. Azizun izzet sahibidir. Yani la hacede ilen nusreti Allah'ın kullarının başkasının yardımına ihtiyacı yoktur. Lakin naten o men yeti biha yani lakin o kişi ne yapar? Bunu yapmakla kendisine bir fayda sağlamış olur. dünyasında da faydasını görür. Bunu yaptığının ahirette de faydasını görmüş olur. Ve lekat Erselnâ 26. ayette muhakkak ki biz gönderdik nûhan Nuh'a ve İbrahim'e e, İbrahim'e ve ce'anlâ fî ve onların zürriyetlerini kıldık. Zürriyetlerinden ne? Ennübü ve temel kitâbe. Zürriyetlerinden mesela İbrahim aleyhisselam özellikle, özellikle Nuh ve onların zürriyetlerinden Nebi, Peygamber ve kitap kıldık, kitap gönderdik. Yani El-Kütübül Erba, dört büyük kitap, el ve İncil incil ve Zebur ve furkan Fe-İnnâf bi-zürriyeti İbrahim. Bütün bunlar nedir? İbrahim'in zürriyetindendir. Ondan dolayıdır ki Hazreti Adem'e Ebu'l-Beşer denilir, Hz. İbrahim'e Ebu'l-Enbiya denilir. Yani Hazreti Adem insanlık babasıdır, Hazreti İbrahim peygamberlerin babasıdır. Onun zürriyetinden cenaba, nuhu gönderdik, İbrahim'i gönderdik ve onun zürriyetlerinden peygamber kaldı ve aynı zamanda ne kitapları göndermiş olduk dört büyük kitap. Femi hümiyetet, onlardan bir kısmı hidayette oldular, o kesirum femi fasikun ama onların çoğu da fısıf ve günah küfür içerisinde oldu. Tümü sonra Kafeyna ale Sonra onların peşlerinden biz kıldık yaptık bir usuline peygamberlerimizi. Sonra onların peşlerinden peygamberleri gönderdik. Ve kafeyına bir İsa, İsa bin Meryem. Ve onun arkasından ne yaptık? Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ve Adenahul İncil. O Meryem oğlu İsa'yı İncil'i verdik. İncil. Ve ve aynı zamanda kıldı. Fi kulubillezine itteba'uho. Onlara tabi olanların kalplerinde kıldık. Neyi? Re'feten ve rahmeten ve rehbaniyeten. Bu üç şeyi. Re'fet yani şefkat. Rahmet yani merhamet. Ve rehbaniyeten. Bu rehbaniyeten... Gerçi şunu da söyleyeyim. Efendimiz diyor ki İslamiyet'te ruhbanlık yoktur. Yani nimetler şükür için yenilebilir. Ruhbanlık nedir? Tamamen dünyadan el etek çekip her şeyi bırakmaktır. Mizzat yani biz onlara... Bunu, o tabi olanlara da bunu verdi. Hiye nedir raktunla nisa? Ve ittihazus sevamiye. Mesela kadınlarını terk etme. Kadınlarla bir araya gelmeme, kadınları bırakma. İttihazus sevamiye. Ve aynı zamanda mabetlere çekilme. Adam mesela 40 yıl yapmış. Mağaraya çekilmiş, 40 yıl boyunca ibadet etmiş. Her şeyden uzak bir vaziyette. Bu kemal nokta değil. Bu mükemmellik mükemmel bir nokta değil. Önemli olan Kötülük içerisinde dahi kendisini koruyabilmek, ibadetine devam edebilmek, işte takva orada devreye girmiş oluyor. İpteda oha, min kablu enfusiyim, min kendi kendilerine onlar ne yaptılar, uydurdular, uydurdular. Burada bu hangi yer? Kim? İşte İsa, İsa dedi ya. He, biz onun peşinden kimi gönderdik? İsa'yı gönderdik. Onlara tabi olanların kalplerinden neyi koyduk? Re'feti, yani rahmeti ben ve ben aynı de. zamanda ruhbaniyeti. Yani kadınlarını terk etmek, ondan sonra mağaraya çekilmek, Bilmiyorum. tamamen he, mabetlere çekilme özelliğini onlara o Hazreti İsa'ya tabi olanlar he? yani kendi, kendi nefislerinde ruhbaniyet çıkardılar. O, zaman Bunu uydurdular. Bunu uydurdular. Sonra tam tabiri olmadılar. Ha. Ha. Bunu ne yaptılar? Ha. Bunu İbtedavuha Ma ketabna aleyhim Biz bu durumu onlara yazmamış iken onlar bunu ne yaptılar? Uydurdular. Kendi uydurmalarından uydurmalarıyla bunu çıkartılar. Yani ma emernahum biha Biz bunu kendilerine ha. emretmemiş iken emretmemiş iken onlar bunu kendileri uydurdular. İlla ancak lakin faaluhah bunu yaptılar. Niye yaptılar? Aslında kötü niyetle bunu yapmadılar. İbtiğai rudvanin merdatillah. Allah'ın rızasını aramak amacıyla, talep etmek amacıyla bunu yaptılar. Ama gene femara diyor. He. He. Ha. Bunu tamamıyla hakkıyla buna da ne yaptılar? Riayet etmediler. Hakkıyla bunu yerine getirmediler. Yani güya bunu yaptılar ama hakkıyla da bunun yerine getiremediler. İz yani terekâ kesîru minhum. Onlardan birçoğu bunu terk etti. Ve keferu bidîne İsa. Ve İsa'nın dinine dinini inkâr etti. Ve tekalu fî dini melikiyim. Ve krallarının krallarının dinine de girmiş oldular. Orayı bir bütünlük içinde oku 27. ayet. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdiği Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik, ona İncil'i verdik, ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettiği ruhbanlığa gelince biz onlara bunu emretmemiştik. He. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı ama buna hakkıyla riayet etmediler. Hı. Biz de işlerinde iman edenlerin mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardı. Ve böylece onlara bu durum var iken ruhbaniyeti kendileri uydurdular biz kendilerine bunu farz emretmemiş iken bunu yaptılar ama bunu yaparken de güya iyi niyetle yaptılar. Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla ama buna rağmen yine yüzüne gözlerine bulaştırdılar. Hakkıyla bunu yerine getirmediler. Ve bak Aladini İsa kesirum onlardan birçoğu İsa'nın dini üzerine kaldı. Feamenu bi nebiyyine ve peygambere. Nebimize iman ettiler. fa inellezine böylece gerçi şu da var onu da söyleyeyim. Yani Hz. İsa'yı kendi zamanında zaten 12 kişi iman ediyor. Havarilerinden 12 kişi iman ediyor. Ondan sonraki dönemlerde iman edenler artıyor ama Hz. İsa'nın döneminde havarilerden kendisine iman edenler 12 kişiden ibarettir. Faatihellezine amelu bihi o peygamberlere iman edenlere minhum onların içerisinde o peygamberlere iman edenlere biz verdik ne ecrehum onların ecir ve mükafatlarını verdik. Evet. Yani bura diye de sanma Allah arıya Riayet etmediler. Bunun sen bir şey öyle böyle kendilerine göre bir şey çıkardılar. Ha çıkardılar. Buna yani, rağmen onu da mı? yüzlerini gözlerine bulaştırdılar, sürdürmediler, evet. devam ettirmediler. Çünkü Allah'ın verdiği acil, kendi kendine çıkardılar. Onların da bunu başaramadılar. Başaramadılar. Gene ne oldu? Fasık oldular. Ve keseru minun fasikun burada dediği gibi onların birçokları da fısk ve günah içerisine girmiş oldu. Ya yüllezine amenû Ey iman edenler İttekullah i̇şin, i̇şin ruhu bu yani. Her zaman geçerli. Her zaman yani bütün evlerin giriş kapılarını her yere asmak lazım. İttekullah, İttekullah Allah'tan korkun. Yani korkmaktan maksat günahtan sakının. Daha önce de birkaç kere ifade ettik. İslamiyet'te esas olan sevap işlemek değil günah işlememektir. Günah işlememek. En eftal, imandan sonra en yüksek amel takvadır. Takvada da esas olan günah işlememektir. Temizlenmek güzeldir ama kirlenmemek tamam. daha da güzeldir. Mesele temizlenmek değil. Mesele kirlenmemektir. İşte takvada bu var. Temizlenmeden ziyade kirlenmemeyi olayı var. Ey iman edenler kirlenmeyiniz. Çamura batmayınız. Evet. Ve aminu bir Resulüye Muhammed sallallahu aleyhi ve isa. Hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem de İsa'ya iman ediniz. Yuhdikum <gülüyor> kifleyin. Size iki nasip verir. Min rahmeti. Rahmetinden iki pay, iki hisse iki nasip verir. Niyye bi imanikum bin nebiyyin. O nebilere iman ederek Muhammed ve İsa gibi o nebilere iman etmek suretiyle Allah size ne yapar? İki rahmetinden iki pay, iki hisse vermiş olur. Daha ve Allah'ın nuru. Ve sizin için öyle bir nur yapar ki hani yukarıda demin başta söylemiştik. yani imanın önünden ve sağından giden nur gibi. Evet. ve sizin için bir nur yapar. Temşule bir sırat. Sırat üzerinde o nur üzerinde <gülüyor> önünüz far gibi aydınlandığı için yürürsünüz. Ve <gülüyor> ve ikinci bir daha büyük bir lütuf olarak Allah sizi mağfiret edip bağışlar. Vallahi Gafurun Rahim, Allah Mafiret Edici ve Merhamet Edicidir. Ha niçin biliyellah bu? Yani o Bunu Allah size niçin bildiriyor? Elül Kitâbi, elül Kitâbi. Liellah yâleme elül Kitab. El -kitabı. Kitab'ın bilmesi için. Tevrat <gülüyor> alızinele müminin bi Muhammed'in Muhammed'e iman etmemiş olan âli kitap buradaki en muhafifetü minasahiyle ve ismadlamirüşen ve man en nem layakdiri ona ala şeyin onlar hiçbir şeye muhtedir değildirler minfal <gülüyor> Allah'ın Allah <'ın> fazından filâfi <gülüyor> mafi zamihim onlar kendi zanlarına zoomlarına düşüncelerine yanlış inançlarına göre düşüncelerinin ziddinde onlar Allah'ın fazlından hiçbir şeyi elde edemezler. Allah onlara vermedikçe. Ennem onlar ahibbaullah ve ahluludvanihi. Onlar Allah'ı sevmedikçe. Onlar ne diyorlardı? Biz Allah'ın sevgilileriyiz. Allah bizden razıdır. Ahibba'u. Allah bizi seviyor. Biz Allah'ın sevgilileriyiz diyorlardı. Oysa ve ennel faddebi yedillah. Fasıl ancak nerededir? Onların istediği şekilde değil. Allah'ın yedi kudretindedir. Ondan dolayı yu'tihi yu'atihi Allah o fazlını verir. Men yaşa. Dilediği kimseye verir. Fe etel mü'minine minhüm. Onlardan mü'minlere ecrehüm merreteynike matikad deme. Mü'minlere ücretlerini iki kere vermiş olur. Vallahu durfadl-i azim celle ve ala. Celil ve yüce olan Allah'ın fazlı nedir? Büyüktür. Orayı da en son ayeti bir daha oku. 29 mu? Anlamını 29. Böylece ehli kitaptan olanlar Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Heh. Allah büyük tüf sahibidir. Heh. Yani onların elinde bir şey yok. Nasıl olsa aa, kuruntuyla Allah bizim de Allah'ın dostlarıyız. Nasıl olsa orada gidince Yahudilerin dediği gibi canım biz orada kısa bir süre yapıyoruz ceza çekeceğiz. Cehennemde kısa bir süre yan, yanıp ondan sonra çıkacağız yani, biz. ondan dolayı biz Allah'ın Allah dostlarıyız. Dedikleri gibi değil yani. veriliyor evet. Mesela şey gibi. Şey Rahman suresinde cennetten geçiyor ya. Mesela onlara iki İki ecir, iki mükafat. Hazreti Ömer'in o iş meselesi. He, Hazreti Ömer'in anlattığı o meselesi Hakk'a suresindeki olduğu gibi. Yani Cenab-ı Hak onlara, bak burada da ne dedi? Cenab-ı Hak onlara aynı zamanda mağfiret de verecek. Yani hem cennet verecek hem mağfiret verecek. Ya, cennet ve mağfiret aslında ayrı ayrı büyük lütuf. Allah'ın bağışlaması ne demek ya? Hakimin karşısına gider bir suçluyu düşün hadi. Hakim ona dese ki seni affettim dese ne oldu bak bundan daha büyük bir lütuf olur mu? Olmaz. Onun için onların kuruntuları gibi değil, fazıl Allah'ın elindedir. O Allah fazıl ve ihsanını dilediğine verir. O celildir ve ala ve yücedir. Subhanaka la illa illa maallemtene inneke entel alimun rakim ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.